Hayırlı sabahlar çok kıymetli gül efem dinleyicilere bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz, haftanız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Programımıza başlarken sizleri o selamların en güzeli olan yüce Rabbimizin selamıyla selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin ona inanan tüm insanların üzerine olsun diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi Efendimiz ve Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle Sabahın bereketine Başlamak istiyoruz Sabahın bereketine Bereket katsın diye inşallah Abdullah bin Ömer Radiyallahu anh Şöyle rivayet eder Bedevilerden birisi Mekke yolunda İbni Ömer'e rastladı İbni Ömer kendisine selam verdi ve adamı alıp kendi bineğine bindirdi. Sonra başındaki sarığı da ona verdi. Abdullah bin Dinar İbni Ömer'e Allah hayrını versin. Bunlar bedevidir. Az bir şeye de razı olurlar dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer şöyle dedi. Bunun babası Ömer bin Hattab'ın yakın dostu idi. Ben Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. En mükemmel iyilik çocuğun babasının dostlarına iyi davranmasıdır. Bu hadisi şerifi bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. En mükemmel iyilik çocuğun babasının dostlarına iyi iyi davranılmasıdır, demiş Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam gelelim bugünkü kıssadan hissemize, sevgi öykümüze bugünkü öykümüzün adı Oyuncak yaz gecelerinde bazen evlerine giderdim Bahçelerine bakan geniş balkonlarında oturur ve geç saatlere kadar sohbet ederdik. O gece uğradığımda yine balkonda oturuyordu. Beni görünce neredesin birader dedi. Yüzünü gören hacı olacak herhalde. Zaten hacı olasın diye seyrek geliyorum ya dedim şakacı bir ifadeyle. Bir o eksik kaldı dedi. Beynimi yıkadığın yetmedi de, yapmış olduğumuz sohbetleri kastediyordu. Ona her fırsatta Allah'ın varlığıyla alakalı delillerden bahsediyor ve inancının gün geçtikçe kuvvetlendiğini hissediyordum. İman aklın gereğidir dedim, akıllıysak inanmamak mümkün değil ki. Birkaç saat havadan sudan konuştuktan sonra küçük oğluna, Yeni oyuncağını getir bakalım diye seslendi. Amcan da görsün. Çocuk koşarak gitti ve büyükçe bir kutuyla geri döndü. Arkadaşım masanın üzerini boşaltırken öyle bir oyuncak ki aklın durur dedi. Yapınmalı tabi adamlar yapıyorlar ya. Adam oyuncağı çocuğun elinden alarak büyük bir itina ile kutusundan çıkardığı ...ve masanın üzerine koyarak çalıştırdı. Ufak bir de bu. Önündeki ışıkları bir yanıp bir söndürüyor... ...ve masanın kenarına geldiği sırada düşmeyerek yolunu değiştiriyordu. Büyük bir zevkle seyrederken muhteşem bir şey dedi. Bu adamlara hayran olmamak mümkün değil. Küçük çocuk oyuncağından bıkmış olacak ki... ...biraz oyalandıktan sonra çıkıp gitti... Fakat biz devam ediyorduk. Arkadaşım, oyuncağı seyretmek çok zevkli bir şey dedi. Ancak pil fabrikalarına ortak olmak gerekiyor. Gerçekten de pilin zayıfladığı anlaşılıyordu. Arabanın hızı yavaşlamış ve önündeki lambaları sönükleşmişti. Bir müddet o şekilde gittikten sonra, arka tekeri masanın kenarına takılıp durdu. Tam o sırada, Küçük bir ışığın yanıp sönerek masaya doğru inişe geçtiğini gördük. Çocukken bahçelerde aramaya çıktığımız ateş böceklerinden biriydi bu. Arkadaşıma işaret ederek işte dedim oyuncağın hakikisi geldi. Masanın üzerindeki otomobili bırakıp onu takip etmeye başladık. Böcek oyuncağın yanına konmuş ve küçük vücudundaki parlak lambayı Sanki onun sönük ışıklarıyla kıyaslamaya başlamıştı. Bazen masanın üzerinde, bazen yan tarafında yürüyor ve istediği zaman masanın altına geçerek ışığını yakıyordu. Arkadaşıma baktım, dizlerin üzerine çömelmiş vaziyette böceği inceliyor ve hiçbir hareketini kaçırmıyordu. Bir müddet seyrettikten sonra ''Bak bakalım bak dedim bak, böceğin üzerinde ne malı olduğu yazıyor mu?'' Yavaşça ayağa kalkarken elbette yazıyor dostum elbette yazıyor dedi ve ben geç de olsa okuyabildiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. oğlu çok enteresan. Bilgisayarın yapmış olduğu işlere hayret ediyor da. Bilgisayarı akıl almaz kabul ediyor da. Bilgisayarı yapan aklı ve o aklın yaradanını düşünüp tefekkür etmekten maalesef aciz kalıyor. Uçağın havada uçmasına hayret ediyor da pilotsuz, yakıtsız, radarsız uçan kuşların, böceklerin uçmasına ve onu yaratanın büyüklüğünü tefekkür etme aklına bile gelmiyor. Bunun için her canlının Arkasında onu yaradanı görmek, onu yaratanı düşünmek, demiştim ya. Sadece insan damarlarının uzunlukları 120 bin kilometre, sinir sistemindeki sinirlerin uzunluğu değişik çeşitleriyle birlikte 768 bin kilometre. Düşünebiliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? İnsan harika bir varlık. Kainatta Cenab-ı Hak adeta harikalarla donattığı şu kainatı bize kendisini tanıttırmak için yaratmış. Adeta bak bak ey kulum ey kullarım. Bakın da görün benim büyüklüğümü, sanatımı, kuvvetimi, kudretimi, ilmimi der gibi ama hani göre nedir göre ne? köre nedir köre ne demiş ya bakmak bakmak değil her bakmak görmek değil her görmek de bakmak değil onun için Üstad Hazretlerinin Allah için başla Allah için işle dediği gibi her işin arkasında her mahlukatın arkasında Allah'ın sanatını görüp tefekkür edip hani o hadisi şerifte ifade buyurulduğu gibi Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir denildiği gibi şu kainatı ve bu kainatın içerisindeki mahlukatı ne kadar çok tanırsanız onun arkasındaki Yaratıcıyı daha iyi tanıma Daha iyi bilme Yani marifete erme Durumuna gelmiş oluruz Kıymetli dinleyiciler Bugün yepyeni Taptaze Ötelerden suyun ötesinden Bir Sohbet Mevzunu Sizlerin huzuruna getirmek istiyorum Hasbi ruhlar Ve maaş Başlıklı bir bölüm ve burada bir soru var değerli dinleyiciler. Hepimizi ilgilendiren bir soru bu. Hizmette önde, ücrette geride olmak düsturunda zikredilen ücret kavramına neler dahildir? Bizim için birer imtihan vesilesi olan ücretler nelerdir? Diye bir soru var. Bunu bir daha tekrar ediyorum hizmette önde, ücrette geride olmak düsturunda zikredilen ücret kavramına neler dahildir? Bizim için birer imtihan vesilesi olan ücretler nelerdir? Değerli dinleyiciler, bir iki gün önce iki dinleyicim ziyarete geldi. Bir tekstil imalathanesinde çalışan iki genç arkadaşım Şahsen ziyaretlerinden sonra beni çok duygulandırdılar. Şunun için duygulandırdılar. Diyorlar ki efendim biz çalıştığımız yerde böyle kırıntılar var. Parçalar var. Patronumuz ustamız bize onu yakmak için veriyor. Biz de eve götürüyoruz ama bu parçaların içerisinden biraz büyükceler çıkınca Onları bir araya getiriyor çocuklarımıza veya yakınlarımıza giysi yapıyoruz. Bunun bir vebali var mı diye. Ben onlar gittikten sonra dedim ki elhamdülillah. Demek ki bu zamanda bu kadar hassas düşünen insanlarımız da varmış. Elhamdülillah dedim. Çok duygulandım. Tabi diyeceksiniz ki ya bunun ücretle ne alakası var. Şimdi bir dönem. Kur'an'ın Öğretilmesinin Öğrenilmesinin Okunmasının yasak olduğu Bir dönem Risaleleri okumanın Neticede Hapsi boylamakla netice verdiği Bir dönem Üç beş insanın Bir araya gelerek Nurları okuduğu zaman Her an Baskın yapılıp da Alıp Soluğu, mahkeme koridorlarında, hapishane koğuşlarında noktalandığı bir dönemde o dönemde hizmete veya hizmetlere gelen insanların gelişi belliydi. Zaten samimi olmayan gelemiyordu. Adam daha işin başında bakıyordu ki bu işin sonunda mahkeme var, hapis var, yargılanma var. Bazı haklarından mahrumiyet var. Onun için gelen insanların gelmesi belli dini için ama şimdi öyle değil. Tabi ben samimi olarak hizmetlerin içerisinde bulunan insanlarımızı tenzih ediyorum ama fakat bazen bakıyorsun ki birileri bir çevrem olsun. Birileri ben şu cemaatin veya cemaatlerin ticari potansiyelinden istifade edeyim. Birileri ben işin önünde göreyim herkes beni görsün. Herkes beni bilsin. Şurada burada benim sözüm edilsin, benim ismim geçsin gibi veya birileri acaba şuradan bir iş koparabilir miyim? Maaşlı bir iş ayarlayabilir miyim? gibi şeytan günümüzün insanlığı değişik vesilelerle yapacağı ve yapmış olduğu hizmetleri hebaen mensur heba etmek için maalesef atına bindirebiliyor. İşte burada büyüğümüze sorulan hizmette önde, ücrette geride olmak bu üstadımızın ihlas risalesinde ifade buyurduğu, eserlerde buyurduğu çok önemli bir düstur. Kıymetli kardeşlerim, hizmette önde, ücrette geride olmak düsturunda zikredilen ücret kavramına neler dahildir? Bizim için birer imtihan vesilesi olan ücretler nelerdir? Cevaben büyüğümüz bu soruya çok nefis bir mahiyette hepimizin ciddi şekilde dikkatimizi çektiği, çekeceği bir muhtevada cevap vermiş ve deniliyor ki ücret karşılık mükafat çeyiz mehir manalarına gelir ücret karşılık mükafat çeyiz mehir manalarına gelir ve çoğulu ücurdur bir terim olarak ise yapılan bir iş için belirlenen bedel, say ve gayretin karşılığı demektir. Fıkıh ıstılahında bir hizmet aktı ile bir ücret karşılığında meşru olan bir işi yapmak üzere, emeğini kiraya veren ve günümüzde ücretli, emekçi ya da işçi diye isimlendirilen kişiye de ecir denir. Yapılan işin türüne ve çeşidine göre ücret de değişir. Bir insan bir başkasıyla ortak çalışıyorsa o ortaklıkta hissesine düşen kar onun ücretidir. Bir işçi iş sözleşmesinde belirlenen miktar kadar ücret eder. Bir hamal da sırtında taşıdığı yükün ağırlığınca ve gideceği yerin uzaklığına göre takdir edilen bir bedel alır ki onun ücreti de o bedeldir. Terzi ve ayakkabıcı gibi meslek erbabı verilen işi yaptıktan sonra o işin bedelini hak etmiş olur ve alırlar. Önceden tayin edilen bir anlaşma süresi içerisinde belirlenmiş bir ücretle sadece bir işveren için çalışan kişiler de vardır ki bunlar tek işverene bağlıdır ve o süre içerisinde iş olmasa da ücretlerini alırlar. Devlet memurları da bunlara dahildir. Memurların aldığı ücrete maaş dene gelmiştir ki bu kelime de Arapça asırlıdır. Geçim ve geçime esas teşkil edecek bir miktar manasına gelmektedir. Herhangi bir devlet müessesesinde çalışan bir memur bütün mesaisini oraya verdiği için bir manada zamanını satıyor ve ücret olarak onun karşılığını alıyor demektir. Amel ve ücret say ve sermaye konusu sosyal ihtilaller tarihine girmiş çok önemli bir meseledir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri şu alemin ihtilali nedir sorusuna sayin sermaye ile mücadelesidir diye cevap vermiştir. Zenginlerin ücret mukabilinde fakirleri kendilerine hizmetçi yapmalarının yani sermaye sahiplerinin ehli sahi ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmelerinin büyük ihtilallere sebebiyet verdiğine dikkat çekmiştir. Evet, sosyalistlik ve bolşeviklik suretinde önce Rusya'yı perişan eden Sonra da bütün dünyaya yayılan emek sermaye kavgası zengin fakir arasına öyle bir kin ve nefret sokmuştur ki sabahtan akşama kadar 10 kuruşluk bir ücret için çalışıp didinen fakir insanların kalbine bankalar vasıtasıyla bir günde 1 milyon kazanan sermaye sahiplerine karşı kin duygusu yerleşmiş, her yerde halk ayaklanmaları baş göstermiş, ...ve bu şekilde başlayıp devam eden sınıf kavgaları senelerce sürmüştür. İslam toplumunda ecirlerin sömürülmesi mümkün değildir. İşçinin emeğinin karşılığı olan ücretin tam olarak ve zamanında ödenmesi dinimizin çok önem verdiği bir husustur. İslam, işçiyi korumak amacıyla sermaye sahiplerine bazı emir ve yasaklar getirmiş... Mesela Kur'an-ı Kerim ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyin. Araf suresi 85. ayetin mealinde buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iş sözleşmesinde ücretin miktarının belirlenmesini ve bir işçinin daha teri kurumadan ücretinin ödenmesini emretmiştir. Aslında Devlete ve millete ait işlerin İslam'ın ilk yıllarında Olduğu gibi Gönüllü olarak yapılması Ve maişet için Başka gelir vesileleri bulunması Daha makbul bir yoldur Haddi zatında, Her memur Bu ülke benim ülkem Bu ülke için çalışmak da vazifem Ben yaptığım şu iş Vesilesiyle milletime Hizmet etmiş oluyorum Dolayısıyla da Hizmetime karşılık herhangi bir ücret almayı da ayıp sayıyorum. Milletime hizmet ederken maaş da ne demek anlayışıyla çalışmalıdır. Fakat kendini bir yere ve bir işe bağlayan, mesela kışlaya, adliyeye, emniyete, kaymakamlık ya da valilik dairesine sabah girip oradan ta akşam çıkan ve sürekli oradaki vazifesini düşünen bir insan, başka bir yerde daha çalışıp ailesinin geçimini sağlamaya asla vakit ve imkan bulamayacaktır. Dolayısıyla bir işe kendini adamış insanlara hayatlarını idame ettirebilecek ve başkalarına el açmayacak kadar bir ücret takdir edilmesi zaruridir. Bu sistem insanların dine ve imana en safiyane hizmet ettikleri dönemlerde bile bir Esas Olarak Ele Alınmış Ve Uygulanmıştır Cenab-ı Allah Ganimet Mallarının Müslümanlara Taksimini Meşru Kılmış Hatta Ganimetin Beşte Birinin Allah Hakkı için Ayrılmasını Emretmiştir Enfal Suresi 41. Ayetin Mealinde Alimler Ganimetten Pay Verilecekler Arasında Cenab-ı Allah'ın Da Sayılmasını teberrük şeklinde anlamışlarsa da burada Müslümanların ganimet ya da o tür bir ücret alma hususundaki tereddütlerini kırmak için Cenab-ı Hakk'ın adeta ben de bir pay alıyorum iması ve tenezzülat-ı ilahiye söz konusudur. Ganimet taksimi ve bir ücret tayini Peygamber Efendimiz Aleyhi Ekmelü Tehaya döneminde de Raşit Halifeler devrinde de uygulanmıştır vergi memurlarına, mülki idarecilere ve kadılara maaş verilmiş, dahası Mevlana Şibli Hazretlerinin Asr-ı Saadet serisinde anlattığına göre, Hazreti Ömer zamanında davalı ve davacılar tarafından yapılabilecek rüşvet tekliflerine iltifat etmemeleri için, kadılara çok yüksek bir ücret verilmeye başlanmıştır. Bir zaruret ve bir ihtiyaç bu şekilde giderilmiş, ...insanlar başkalarına el açma durumunda bırakılmamıştır. Şu kadar var ki, ...ibadetler ve muameleler konusunda, ...Allah'ın emirlerine uymak, ...ve yasaklarından kaçınmak, ...bir taat olduğu gibi, ...Kur'an-ı Kerim okuma ve okutma, ...dini ilimleri öğretme, ...imamlık, müftülük, müezzinlik ve vaizlik gibi meslekleri ifa etmede birer taattır. Dolayısıyla bunlara karşılık ücret alınıp alınamayacağı hususunda görüş ayrılıkları olmuştur. İlk dönem fukahası bu hizmetlere bedel hiçbir ücret alınamayacağı hükmünü verse de müteahhirun devride dediğimiz genelde hicri 3. asırdan ve özellikle de 5. asırdan sonra gelen alimler Kur'an-ı Kerim eğitimini ve öğretiminin para karşılığı yapılabileceğine fetva vermişlerdir. Daha sonra bu fetvaya imamlık, müezzinlik, vaizlik ve müftülük gibi hizmetler de eklenmiştir. Çünkü zamanla herkes kendi geçim derdine düşünce bu işleri ücretsiz yapabilecek insanlar azalmış ve dini hayatın zayi olması ihtimaline binaen böyle bir uygulama başlatılmıştır. Gönül ister ki Kur'an öğretilirken de imamlık yapılırken de hadis gibi dini ilimler okutulurken de hiçbir karşılık beklenmese ücret alınmasa çünkü dini anlatmak ve dinin emirlerini öğretmek peygamberlik mesleğidir peygamberlik mesleğinde de ücret talebi söz konusu değildir fakat bir insan başka türlü geçimini temin etme imkanı bulamayacaksa ailesine ve çocuklarına haram ya da şüpheli şeyler yedirmesi söz konusu olacaksa o zaman yaptığı iş dine hizmet bile olsa ihtiyaç miktarı bir ücret almak zorundadır. Evet. Asıl arzulanın ve daha faziletli olan dine ve millete hizmet yolunda ücretsiz çalışmaktır. Bunun altını çizerek ifade ediyorum Asıl arzulanan Ve daha faziletli olan Dine ve millete hizmet yolunda Ücretsiz çalışmaktır Ama bu Ücreti bütün bütün nefiyetme Demek de değildir Ücreti tamamen kaldırırsanız Arzu ettiğiniz şekilde Bir iş ortaya koyamazsınız Çünkü insanların çoğu Ben sizden bir ücret beklemiyorum Benim ücretim Alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Şuara suresi 109. ayetin mealindeki işaret ettiği peygamber istinasını kavrayacak ve ona göre yaşayacak kıvamda değildir. Evet, ücretsizlik ve beklentisizlik peygamberlik mesleğinin şiarıdır. Çok çalışma, hep koşturma, sürekli say etme. Zahmet çekip meşakkatlere katlanma Hayatı istihkar ederek Ölüp ölüp dirilme Ama bütün bunlara bedel Hiçbir şey istememe Peygamberlik mesleğinin hususiyetidir Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh Hazreti Hud Hazreti Salih Hazreti Lut ve Hazreti Şuayb Allah'ın salat ve selamı Efendimizin ve bütün peygamberlerin üzerine olsun efendilerimizin hep aynı cümleyi tekrar ettikleri ve aslında bu sözün bütün peygamberlerde bulunan aynı duygu ve düşünceyi yansıttığı ifade edilmektedir. Hepsinden yükselen ses bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbul Alemin'dir sadasını onların her biri kendi dönemleri itibariyle bu duyguda olan insanların prototipi olduğundan umumun kanaatini seslendirmişlerdir. Tebliğ insanı yaptığı bu kutsi vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Bu ücret ister maddi ister manevi olsun. Mutlak surette ihlas ve samimiyete gölge düşürür. İhlas ve samimiyete gölge düştüğü zaman da o işin tesiri kırılır. Hatta değil maddi ücret karşılığında tebliğ yapılması yapılmakta olan tebliğden manevi bir haz ve lezzet alınmasının dahi tebliği samimi olmaktan çıkaracağı endişesi taşınmalıdır. Hz. Üstad hediye kabul etmemesinin sebeplerini anlatırken Yasin suresinde anlatılan ve beklentisizliğe dikkat çeken bir mübarek zatı da yad eder. Hazreti Mesih'in havarileri bazı rivayetlerde Antakya'da olduğu söylenen yere gittiklerinde zamanın idarecileri hemen onların hapsedilmelerini isterler. Havarilerin hapsedildiğini duyan Habib-i Neccar koşa koşa onların yanına gider ve ilgililere hitaben kendileri hidayette olan ve sizden de hiçbir ücret istemeyen bu insanlara uyun. Yasin suresi 21. ayetin mealinde der. Kur'an bu ayetle bir tebliğ ve temsil insanının iki özelliğini nazara vermektedir. Birincisi tebliğin önce kendisinin hidayette olması. İkincisi ise yaptığı vazife mukabilinde kimseden bir şey istememesidir. Demek ki inandırıcı olmanın referansı beklentisizliktir. Karşılığında bir bedel alınan şey samimi olmaktan nispeten uzaktır. Bu hususta bu hususa da değinen Üstad Hazretleri hatta muhabbetin de ihlasla bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder demiş bir zatın bu ihlaslı muhabbeti ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır diyerek, tarif ettiğini ve halisane muhabbetin, karşılıksız olması gerektiğini söylemiştir. Ona göre, halis muhabbete tam manasıyla, anneler masardırlar. Hatta, bu anne sözü öyle şumullü ve öyle umumidir ki yırtıcı arslandan alında tavuğa kadar bütün hayvanlar alemindeki anneler de bu muhabbetten nasiptardır. Bu nasipten dolayıdır ki onlar yavruları için ölür ölür dirilirler ve karşılığında da hiçbir şey beklemezler. Annelerin evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat ve bir rüşvet istemediklerine delil ise Hayatlarını bile onlar için feda etmeleridir. Onlar evlatlarına bakar, onları büyütürler. Sonra bir gün gelir o yavrular annelerini de tanımıyormuşçasına çeker gider ve kendi başlarının çaresine bakarlar. Fakat anne onlara sitem bile etmez. İnsani vadile, validelerde şuur, his ve zihin olduğundan, mazi ve sergüzeşli hayat orada depolanıp arşivlendiğinden onlar yer yer çocuklarına minnet edebilir ben seni ne zorluklarla büyüttüm senin için geceler boyunca uykusuz kaldım gibi şeyler diyebilirler bu hususta hayvani validelerin muhabbeti daha samimi ve daha halis nedir onlar hiç minnet etmezler İşte bu katışıksız samimi Halis ve beklentisiz muhabbete şefkat diyor, bütün anneleri birer şefkat kahramanı olarak yad ediyor ve şefkati mesleğimizin bir esası sayıyoruz. Enbiya-i İzam efendilerimiz ücret istememiş, karşılık beklememişler ama her zaman vazife başında, hizmette önde ve her hayırlı faaliyetin bizzat içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bunun örnekleriyle doludur. Hazreti Miktat, Uhud savaşında herkesin dağıldığı bir esnada düşman saldırıları karşısında Allah Resulü'nün bir adım olsun geri gitmediğini anlatır. Allah'ın arslanı lakabıyla tanınan şecaat kahramanı Hazreti Ali, biz savaşın kızıştığı, gözlerin yuvalarından fırladığı zamanlarda, Resulullah'ın arkasına sığınır o sayede korunurduk der. Huneyn savaşına bakarsanız bu sözün en güzel misalini görürsünüz. Savaşın kargaşası içinde Resulullah vadinin sağ tarafına doğru çekilir. Bazıları bunu bir geri çekilme gibi değerlendirir. Oysa o bir savaş taktiğidir. Bozguna uğramış gibi bir tavır sergilenip düşman bir çember içine alınmıştır. Karşı cephenin askerleri Zafer sarhoşluğuyla koşarken Allah Resulü Müslümanlara Nereye gidiyorsunuz ey insanlar Yalan yok Ben Resulullahım Ben Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im Diye seslenir Hazreti Abbas'ın da halkı çağırmasını ister Hazreti Abbas Ey Akabe'de biat eden Ensar Gelin Ey Rıdvan ağacı altında Resulullah'a söz veren muhacirler Dönün Muhammed buradadır nereye gidiyorsunuz diye haykırınca Ashab efendilerimiz Lebeyk ya Resulallah diyerek Koşup onun çevresinde toplanırlar O işte ocak şimdi kızıştı buyurur Yerden bir avuç toprak alıp Düşmanların üzerine fırlatır Saldırıya geçilirken yine en önde o vardır İnsanlığın iftihar tablosu Orada önde olduğu gibi hizmetin her çeşidinde her zaman önde bulunmuştur. Bundan dolayı da bütün tehlike dolapları herkesten önce onun başında dönüp durmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanlar hakkında kurulan komploları adeta Efendimiz'e tahsis etmiş ve şöyle demiştir. Bir vakitte o kafirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi ya da senin ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da onların tuzaklarını başlarına çevirecek şartlara hak ediyor, halk ediyordu. Allah tuzak kuranların tuzaklarını bilen ve onlara kendi komplolarıyla cevap verenlerin en hayırlısıdır. Enfal Suresi 30. Ayet Meali Görüldüğü üzere elini kolunu bağlayıp zindana atma, öldürme ya da belde dışına sürme gibi mekrin değişik dalga boyundaki zuhurları olan bütün komplolarda gayri sarih mef'ul efendimizdir. Bütün planlar onun üzerine yapılmıştır. Çünkü o bütün hizmetlerde en öndedir. Ona karşı kurulan bir tuzak aynıyla din ve dava aleyhine hazırlanan bir komplodur. Şefkat peygamberi hizmette önde olsa da hiç ücret beklememiş. Sizin için şunu yaptım, bunu ettim dememiştir. Ashabı için nasıl büyük bir nimet olduğunu ifade ettiği anlar bile sayılabilecek kadar azdır ve Huneyn ganimetlerinin dağıtımından sonraki konuşmasında olduğu gibi o türlü hatırlatmaları da bir problemin önünü almak ve ashabı teyakkuza davet etmek içindir. Bildiğiniz gibi Huneyn'de elde edilen ganimetleri Allah Resulü daha ziyade gönüllerini İslam'a ısındırmak istediği insanlara dağıtmış ve bazı şahıslara hususiyet arz edecek şekilde paylar vermiştir. Ancak bu taksim ensardan bilhassa gençleri biraz rahatsız etmiş hatta bazıları daha onların kanı kınışlarımızda damlıyor halbuki en fazla payı onlar alıyor demişlerdir. Bunu söyleyenler birkaç genç de olsa eğer bu fitne durdurulamazsa öne alınamaz bir yangın haline gelebilir, ve o yangın bazılarını ebedi ateşe sürükleyebilirdi. Çünkü Allah Resulüne karşı yapılacak bir itiraz, insanı dinden, imandan edebilir, ve ebedi hasarete uğratabilir. Bunun üzerine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hemen Ensar'ın toplanmasını, ve aralarına başka kimsenin de alınmamasını emretti. İşte, Orada kendisinin nasıl bir nimet olduğunu hatırlattı. Ben geldiğimde siz dalalet içinde değil miydiniz? Allah benimle sizin kalplerinizi telif etmedi mi? Bütün bu sorular karşısında Ensar topluca evet, evet minnet Allah'a ve Resulü nedir demiş. Ve hele herkes evine deve ile koyunla dönerken siz evlerinize Resulullah'la dönmek istemez misiniz hitabını duyunca, hepsi göz yaşına boğulmuşlardı. Böylece o fitnenin de öne alınmıştı. Peygamber Efendimizin yaptığı iyilik, insanlara doğru yolu göstermek ve cenneti kazandırmaktır. Kainatın çehresine nur saçıp, varlığın doğru okunmasını sağlamaktır. Tekvini emirlerin dilini çözüp, tevile ve yoruma hazır hale getirmektir. Hayatın gayesini öğreterek, insanları kaos'tan kurtarmak, ve kurtuluş vesilelerini talim buyurmaktır. Beşerin geçici yollarını nurlandırmak ve onları ebedi saadete açılan koridora ulaştırmaktır. resul Ekrem insanlığa hususiyle de kendi muasırlarına bunların hepsini Allah'ın izniyle bilvasta lütfetmiştir ve karşılığında da asla ben size şunu yaptım, bunu ettim dememiştir. Çünkü Peygamber Rahmanidir. Yaptım, ettim, kurdum, eyledim sözleri ise şeytanidir. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Çünkü Peygamber Rahmanidir. Yaptım, ettim, kurdum, eyledim sözleri ise şeytanidir. Benim ilmim, benim tecrübem, benim gayretim ve benim başarım lafları Şeytanın hırıltılarıdır. Kutlu Nebi böyle şeyleri hayaline ve rüyasına bile misafir etmez. Çünkü o beklentilerden, hak iddialarından ve bedel arayışlarından uzak insandır. Nitekim Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e de Sebe Suresi 47. ayetin mealinde De ki sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun, benim ücretim yalnız Allah'a aittir ve o her şeye şahittir buyurarak nübüvvetin ulvi ve ilahi yönünü nazara vermiştir. Bu beklentisizliğin neticesidir ki Allah Resulü İslam'ı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine sunulan Mekke'nin emirliği, saltanat, mal mülk gibi cazip dünyevi teklifleri hiç düşünmeden reddetmiş ayı bir elime, güneşi de diğerine koysalar, vallahi ben bu vazifemden vazgeçmem demiş, fani şeylere değer vermemiş, üsve-i hasene olan nurani ve rabbani bir hayatı tercih etmiştir. Peygamber Efendimiz yaptığı ulvi vazifesine karşılık, maddi hiçbir bedel beklemediği için, beklemediği gibi hiçbir zaman, Farklılık ve faikiyet mülahazalarına da girmemiş, tevazu ve mahfiyetten ayrılmamıştı. Ayrılmazdı da. Çok kere onun meclisine ilk gelenler peygamberin kim olduğunu bilemez. Ancak sahabinin tavırlarıyla veya o konuşmaya başlayınca Allah Resulü'nü ayırt edebilirlerdi. O kendisini diğerlerinden ayıran herhangi bir davranışta bulunmaz, varlığını hissettirmeye çalışmaz ve bir yere girdiğinde kendisine ayağa kalkılmasını bile istemezdi. Çünkü bunlar da bir nevi ücret sayılırdı. Evet, ücret meselesini dar bir çerçevede ele almamak gerekirdi. O sadece yapılan bir iş için belirlenen maddi bedel değildir. İşlerin önünde bilinme, kadem sahibi olma, halkın teveccühü, makam, mansıp, Şan, şöhret, rütbe gibi şeyler de birer ücrettir. Onlara gönül bağlama da bir çeşit ücrete dilbeste olma demektir. Ve o türlü beklentilere girme de bir aldanmışlıktır. Bir büyük olarak kabul görme, saygın bir insan yerine konma, mesela abi, efendi, hoca, alim, pir ve üstad şeklinde çağrılma da ...yapılan hizmetler karşılığında bir bedeldir. Bunlar, bir insanın istek ve iradesi dışında karşılaştığı şeylerse, ...ve o insan bunlara bir istitraç olabileceklere mülahazasıyla temkinli yaklaşıyorsa, zararsız olabilir. Aksine, insan bütün hareket ve faaliyetlerinde hep takdir ve tebcil beklentisi içindeyse, ...başkalarının kendisine tazim etmesini arzuluyorsa... Sözlerine her şeyin üstünde Değer verilmesini istiyorsa Hizmetlerine karşılık Kıdemine uygun bir mukabele Umuyorsa İşte o zaman Bütün iyi işlerinizin semerelerini Dünya hayatında tükettiniz Allah korusun Ahkaf suresi 20. ayetinin Tokadına da o Müstehak olur Ve ahiret meyvelerini Burada yiyip bitirme Ötelere müflis olarak gitme gibi kötü bir akibete uğrar. Allah hepimizi böyle bir akibetten muhafaza eylesin değerli dinleyiciler. Ücret kavramı çok umumidir ve pek çok beklenti onun muhtevasına dahildir. Bunca sene hizmet ettim. Bu daire içindeki insanlar eğer insaflı iseler artık bana siyasi imkan vermeliler ve ben de milletvekili olmalıyım diyen bir müsteşarlık bir genel müdürlük gibi herhangi bir makam sevdasına düşen, parmakla gösterilen, gözünün içine bakılan, kendisine ayağa kalkılan, gittiği her yerde izaz ikramla karşılanan ve hep baş köşeye oturtulan biri olma arzusuna kapılan, insanların hepsi değişik ücret ve beklentilerin kulu ve köleleridir. Böyle insanlar daima kendilerini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Mübalaalarla hatta yalanlarla sürekli kendilerini ederler Bunların hali Üstad Hazretlerin ifadesiyle ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan havai bir çocuğun ya da elmas kıymetindeki hasenatını ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere beklentilere ve enaniyete feda eden ahmak bir insanın hali gibidir. Hasılı bizim vazifemiz Allah'ın adını bütün aleme duyurmak, insanlara salih amellerin yolunu göstermek ve onları bütün kötülüklerden alıkoymaya çalışmaktır. Bu vazifeyi peygamberler ve her devirde onların mesleğini temsil edenler ücretsiz yapmışlardır. Bunu bir daha altını çizerek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 külfet ve hizmet zamanında nefsimizi öne çıkarıp çalışmamız, ücret alma ve maddi manevi hazlardan istifade etme anlarında da en geride durarak adeta kendimizi unutmamız, unutturmamız icap eder. Haddi zatında mesleğimizin bir esası olan şefkat de bunu gerektirir, zira şefkatte hiçbir karşılık beklememek esastır. Bediüzzaman Hazretleri bu dünya ''Darul hizmettir. Darul ücret ve mükafat değildir. Buradaki amal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir. Onlar orada meyve verir der. Öyleyse ahirette meyve verecek amellerin neticelerini dünyada istememek gerektir. Eğer burada verilirse o zaman da memnun olarak değil mahzunane ve temkinle kabul edilmelidir.'' Çünkü cennetin meyvelerini bu dünyada fani bir surette yemek akıl kârı değildir. Keşif, keramet ve ruhani zevkler de bir çeşit ücrettir. Bunlar da beklenmemeli, istemeden verilince de gizlenmeli, gurur ve kibre değil, şükür ve ubudiyette derinleşmeye vesile edilmelidir. Gelin, biz salih amellerde Öylesiye koşturalım. Dine ve millete hizmetin söz konusu olduğu her yerde en önde bulunalım. En ağır yükleri biz omuzlayalım. Fakat şimdi mükafat zamanı dendiğinde de hemen gerilerin gerisine kaçalım. Hatta gerilerin gerisinin gerisini arayalım. Ve hiç hatıra gelmeyecek bir yer bulalım. Öyle bir yerde ve öyle bir duruşla duralım ki bize bakanlar, Acaba o büyük hizmetlerde bunun da emeği ve alın teri yok muydu ki böyle dışarıda duruyor desinler. Mükafat alacaklar sırasında bizi göremesinler ve bize de bir ücret ödemeyi düşünmesinler. Biz katiyen yaptım, çattım, kurdum, işlettim, başlattım, ilmim, bilgim, malım, mülküm, Tecrübem ve kabiliyetlerim demeyelim. Hazreti Adem'den günümüze, Hazreti Adem'den günümüze kadar bu sözleri, Hep firavunlar söylemişlerdir. Bu sözleri söyleyen, Ve bu mülahazaları taşıyan kimseler de, içlerinde az çok firavunluk taşıyorlar demektir. Hiçbir peygamber, Ben yaptım, Ben ettim iddiasında bulunmamıştır. Peygamberler, ve onların takipçileri hep o demiş, onu göstermişlerdir. Her devrin firavunları da sürekli ben diye kükremiş ve nazarları kendilerine çevirmeye çalışmışlardır. Peygamberlerin yolumu, firavunların izimi dense ve bir tercihte bulunması istense her müminin yöneleceği istikamet bellidir. Öyleyse bizim yapmamız gereken de o yöne dönmek ve sık sık istikamet üzere olup olmadığımızı kontrol etmektir. Cenab-ı Hak bizi peygamberlerin yolundan ayırmasın. Firavunların yolunda olmaktan ve firavunların taşımış olduğu hususiyetleri üzerimizde taşımaktan hepimizi cümlemizi ve cümle dinleyenlerimizi muhafaza eylesin diyoruz. Sizleri bir ilahiyle baş başa bırakarak ikinci bölümde aile il mahalliyle tekrar sizinle buluşacağımızı ifade etmek istiyoruz. Çok kıymetli dinleyiciler. Alar gelme Dalar arıdımdan gülme, dalar arıdımdan gelme, dalar arıdımdan gülme, sevdam rasullere, sevdam habibime, sevdam rasullere, sevdam habibime. Senin hiran Toprağın arasında Şiirlerde anıldı. Bazen türkülerde anıldı. Ama hiç güzelim umutla. Epo khu be işte. Turisiayla, irayla, cudeyle. Arafatla anılmadı. Bilmem ki. Belki de anılmak istemedi. Rasuller seninle kucaklaştı. Bizlerse dağlardan günüllerimizi kopardık. Ey dağlar. Adımızdan gülme, zafer maçlarıyla gelişimimizi bekle. Aile İlmihali bölümüne Bir husus var Karı koca arasına Nasıl fitne düşer Evet Bunu bir daha tekrar ediyorum Karı koca arasına Nasıl fitne düşer Diyor İç dünyasında Rahatsızlık vardı Çevresindeki dostlarının İyilik ve ilerleyişlerinden Hiç de memnun olmuyor Adeta Onların rahat ve huzurlarından Rahatsızlık ve huzursuzluk duyuyordu Bu sıkıntısını Onları perişan görmekle Huzursuz kılmakla Gidermeyi tercih etmişti Zaten Bu yüzden kendisine Fitne adam demekteydiler Günlerdir kafasında beslediği bir fitne planını daha tatbik sahasına koymaya karar verdi. Masum çehreli bir Eda ile muhatap olduğu komşusuna konuşmaya başladı. Çok üzgünüm hanımefendi. Bana söylemek düşmez ama ne de olsa kapı komşusuyuz. Sizin saadetinizden başka şey düşünemem. Beyiniz bir başka hanım ile arkadaşlık etmekte Sizi pek yakında bırakmaya kararlı bulunmaktadır Nasıl olur Böyle bir şeyi hayal bile etmek istemiyorum dedi Ne yazık ki hayal değil bir hakikat dedi Ben de senin gibi düşünüyordum ama Beyinizi defalarca o hanımla görünce Artık bütün iyi niyetlerimi bir yana bırakarak Size aşmaya karar verdim Fakat fazla telaş etmeyin o kadından vazgeçirmenin çaresini de biliyorum ben. Nasıl? Beyiniz gece uyuyunca sakalından kullanılmadık bir ustura ile birkaç tane kıl kesip bana getireceksiniz. O sakal tellerine gerekli tılsımı yapacağım. Ondan sonra bir daha o kadının yüzünü dönüp de bakmayacak bile. Görevini eksiksiz yapan fitna adam planın ikinci safhasını da hazırlar. İş yerinde bulduğu kocasına da şöyle konuşur. Beyefendi, bir türlü dilim varmıyor ama söylemek mecburiyetindeyim. Saadetinize gölge düşmekte, hanımefendi bir başkasıyla ilişki kurmuş bulunmakta. Nasıl olur mümkün değil. Maalesef ben de öyle düşünüyordum ama işin iç yüzünü anlayınca inanmak zorunda kaldım. Hatta ilişki kurduğu adamla öyle bir plan hazırlamışlar ki bu gece... Elinde keskin bir usturayla seni kesmeye karar vermiş olan hanım, sabaha karşı da kaçıp gitmeye niyet etmiş bulunmaktadır. Olmaz öyle şey. Bizim geçimsizlik gibi bir şeyimiz yok. Şu ana gelinceye kadar tatlı tuzlu yaşadık. Birbirimizden asla şikayetçi olmadık. Buna sebep ne? Beyefendi, inanmazsanız bu gece yatağınıza yatıp uyur gibi yapın. Bir müddet sonra karnınızın sizi kesmek üzere elinde keskin bir usturayla yatağa doğru geldiğini göreceksiniz. İşte o zaman senin bu sadık komşunun senin nasıl düşündüğünü anlamakta geç kalmayacaksın. Gecenin geç saatlerine kadar evinde sohbet eden adam nihayet uykuya yatar. Kapadığı gözlerinin altından da etrafı inceler. Neden sonra bir usturayla ayak uçlarına basarak yaklaşan hanımın üzerine doğru geldiğini anlayınca ansızın sıçrayan adam Demek söylenen doğruymuş. Beni kimin için kesmeye karar verdin diyerek kadının boğazına sarılır. Bu sırada kopan feryat üzerine yetişen komşular bir cinayeti güç bela önlerler. Az sonra sinirler yatışır, öfkeler diner. Ortaya gelen iyi komşular sizi civarımızın en mutlu çiftleri olarak bilirdik. Ne oldu böyle diye işin üç yüzünü araştırırlar. Kadın kendisine anlatılanı bir bir açıklar. Bey de aynı adamın kendisine söylediklerini ortaya döker. Böylece işin iç yüzü anlaşılır. Olanları dinleyen yaşlı komşu ak sakalını titrek eliyle tutar ve dudakları arasından şu cümleler dökülür. Allah fitneci komşunun şerrinden muhafaza eylesin evlat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin buyurmuştu. Cidden fitneci lanete müstahakmış. Az kalsın bir masum ocak kanla sönecekti fitneci yüzünden. Evet değerli dinleyiciler, demek ki bizlerin aili içinde her söylenene kulak verilmemesi, daha önceki sohbetlerinden de hatırlayacağınız üzere her şeyi hüsnüzannına yorumlayacak. O şekilde bir ifade bulunduğunda hayır benim arkadaşım benim kocam benim eşim bunu yapmaz deyip o fitneyi uyandırmak isteyenin tabiri caizse suratına o sözü çarpacak ve gerek ailenizin gerekse öbür alemde hüsnü zan yapmakla memur olduğumuz mümin kardeşlerimize karşı vazifemizi yerine getirmiş olacağız evet evet bir bölüm daha okuyalım inşallah. Karı kocaya cenneti kazandıran anlayış nedir? Öyle değil mi? Her ailede, her aile ferdi gerek erkek gerek kadın cenneti kazanma anlayışını bilmek ister. Dinin yol göstericiliğinden istifade etmeyi isteyen aileler mutlu olur, huzurlu olur. Başkalarının şöyle ya da böyle bir hayat içinde oluşları onların mutluluk ve huzurlarına gölge düşüremez. Çünkü dindarlar dini ölçülerle bakarlar hayatlarına. Din ise mutlu kılacak, mesut edecek anlayışlar sunar kendilerine. İsterseniz geçmiş eserlerden bazı misallerle bakalım aile hayatı anlayışına. Görelim onlar aileyi ne türlü bir kader anlayışıyla ayakta tutmuşlar, nasıl bir muhakeme ve mantıkla yuvalarını yıkılmaktan korumuş örnek olmuşlar. Asma'yı anlatıyor. Çölde gidiyordum. Bir çadırın önünde karı koca gördüm. Hanım dış görünüş bakımından güzel, adam ise çirkin, hem de fakir. Yaklaşıp imtihan yollu bir soru sormak istedim. Dedim ki, ''Hanımefendi ne şanssız biriymişsin sen. Hanımefendi ne şanssız biriymişsin sen. Baksana böylesine bir güzelliğe sahipken, böylesine çirkin ve fakir birine düşmüşsün.'' Kadın dudaklarını bükerek bana şöyle acı acı baktıktan sonra dedi ki, ''Sen ne kötü adammışsın ki böyle yuvamızı yıkacak sözler söylüyorsun.'' ''Bilmiyor musun ki benim evliliğimde bütün selahiyet benim elimde değildir. Kaderin hissesi vardır. Kader ise asla zulmetmez. Böyle hükmetmişse münasip olanı böyledir. Sen diyebilir misin? Hanım kader bu adamla evlendirmiş ama yanlış yapmış. Sana zulmetmiş.'' Asmai diyor ki ''Diyemem.'' dedim. Kaderin zulmettiğini söyleyemem. Elbette kader adildir. Hükmünde zulüm olmaz. Öyle ise dedi söyle bakalım. Gerçekten ben iyi biriysem beyimin de iyi biri olması muhtemeldir ki kader benim gibi iyi birini nasip eylemiş ona. Doğru değil mi bu? Hanım bundan sonra da şunları ilave eder sözlerine. Şimdi bana düşen kaderin yazdığı bu yazıya razı olup müşterek hayatımızı cenneti kazanacak şekilde yaşamaktır. Ben beyimdeki olumsuzluklara sabredersem Beyim de benim gibi iyi birine sahip olduğundan dolayı şükrederse... ...ikimiz de cenneti kazanmış oluruz. Cennet kazandıran evlilikten daha güzel ne olabilir ki? Asma'yı bunlara anlattıktan sonra diyor ki... ...yuvayı dişi kuş yapar derler. Ben buna gönülden inandım. Çadırın önündeki bu hanım... ...öylesine bir yuva yapma dersi verdi ki... ...ömür boyu unutamam onun sözlerini. Evet İslam kültüründe evliliğe bakış böyle şekillenir değerli dinleyiciler. Böylesine bir sağlam inanç ve anlayıştan sonra yıkılır mı aile? Medya ne kadar cazip görüntüler sergilerse sergilesin. Kötü kimseler ne türlü telkinde bulunursa bulunsun. Burada batılların itirafları geliyor aklımıza. Diyorlar ki Müslüman toplumda aile çok sağlam, nesil de kolay kolay bozulmuyor bu yüzden. Evet, bütün mesele Bizi biz yapan İslam kültürüne bağlı kalıp ailemizi ayakta tutan ölçülerimize sadık oluşumuzda. İsterseniz bir de aile içinde beyin anlayışından bir örnek sunalım. Bunu da Ebu leys anlatıyor. Alimin birinin hanımının çenesi çok düşük. Kendisi de beceriksizdi. Ona ne tutuyorsun bunu bırak gitsin dediler. Şöyle cevap verdi. Bırakırsam ikimiz de kaybederiz. O kaybeder çünkü benim gibi sabırlısını bulamaz. Ben kaybederim çünkü sabrım sebebiyle kazandığım bu sevabı bulamam. Bir ailenin hanımı öyle, beyi de böyle düşünürse elbette bu aile yıkılmaz. Yuvasında yiller esmez. Asırlar boyu ayakta durur, bütün menfi telkin ve teşviklere rağmen. Evet, aile bireylerine düşen, Kaderin yazdığı yazıya razı olup, Müşterek aile hayatını, Cenneti kazanacak şekilde yaşamaktır. Bey hanımının meziyetlerine şükreder, Hanım da beyindeki olumsuzluklara sabrederse, İkisi de cennete layık hale gelmiş olur demiş, Cenab-ı Hak evlerimizi ve evlerimizin, Ailenin fertleri olan erkekleri ve beyleri, Bu hususu, bu şuuru taşıyan, bu ahlakta olan aile bireylerinden eylesin diyoruz ve yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz çok değerli dinleyiciler. Programımızın sonunda bir hadis-i şerif ve sonrasında şiirle bugünlük sizlerin huzurundan ayrılacağız inşallah. İbn Ömer radıyallahu an şöyle rivayet etmektedir. Bir zat Resulullah'a Aleyhissalatu vesselam'a gelerek "Ya Resulallah büyük bir günah işledim. Bunun bir tövbesi var mı?" diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Annen var mı?" buyurdu. O zat "Hayır" dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Peki teyzen var mı?" diye sordu. O "Evet" dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam "Öyle ise ona itaat et." ve iyilik yap buyurdu evet teyze anne hükmünde değerli dinleyiciler bu noktadan bizler hayatımızı bir daha kontrolden geçirecek bir daha ihmal ettiğimiz vazifeleri yerine getirip eğer o vazifeleri de yapıyorsak o vazifeleri yapmakta devam etmeyi inşallah sürdürecek ve Rabbimizin rızasını kazanma. Durumunda olanlardan olacağız inşallah Evet değerli dinciler Ben şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyor Yüzünüzde Tebessüm Gönlünüzden kalbinizden sevgi Aşk muhabbet eksik olmasın Dudaklarınızdan da dualarınız eksik Olmasın ve Rabbim o dualarınızı Nezle uluhiyetinde Kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin Umduklarınızdan Mahrum korktuklarınızı da Düçar eylemesin Diyerek şiirle sizi baş başa bırakmayı düşünüyorum. Allah diyene Her şey Her şey şu tek müjdede Yoktur ölüm Allah diyene Canım kurban Başı secdede İki büklüm Allah diyene Akıl kırık kanadı için. Derdi gücü nasıl ve niçin bağlı perçin üstüne perçin benim gönlüm Allah diyelim.